Yarın ölecek gibi hazırlanacaksın. Çünkü geleceğim malum değil, o gelicinin. Şu evi bitireyim, şu apartmanı bitireyim, çocuğu evlendireyim dediğin gün, o iş bitti mi kapıya bakarım, bu geleci gelir, ansızın gelir. Ve şöyle bir konuşma olur. İyi dinle. Yani ölen ile, ölücü ile ruhu kabz arasında. Der ki ey melek, ey Allah'ın Resulü madem bana gelecektin, niçin bana evvelden haber vermedin? Der ki ben sana çok haberler gönderdim. Resuller gönderdim, elçiler gönderdim. Tekazenin anlayacak kafa, görecek göz yoktu. Anneni aldım, babanı aldım, dedeni aldım, halineni aldım. Konu komşunu aldım, sevdiklerini aldım, hasımlarını aldım. Bunları görmedin mi şey senin habercilerim benim bunlar? Saçın a sakalın ak düştü. Ağırdı saçın sakalın. Benim habercilerim. Miden hazmetmez oldu. Gözün görmez oldu. Vücudun kuvvetten kesildi. Sinirlerin gevşedi. Hala kötülük peşindesin. Ha? Düşünmedin beni gelceğim işte geldim sana. Hani biliyorsun ya işittiniz duydunuz değil mi? Hz. Ömer bile hatta an. O Ömer ki Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra dediği gelseydi Ömer gelirdi diyor. O Ömer'in bir adamı tutmuştu bir adam kendisine onu maaşa tayin etmişti. Her gün geliyor üç vakitte Hazreti Ömer'e ölümü hatırlatıyordu. Ya Ömer ölüm var deyip giriyordu. İyi dinle. Hikayeti dinleme.